İlya'da 9. kaset b yüzü sayfa 366'dan devam. Erkek olun dostlarım hatırlayın saldırma gücünüzü. Koca karınlı gemilerin ortasında gördüm gözümle. Zeus yiğit bir erin atışlarını çıkardı boşa. Görmek kolay Zeus'un insanlara verdiği gücü. Kimine üstün bir ün sunar o. Kiminin gücünü elinden alır istemez korumak onu. Şimdi de Argosluların kısıyor gücünü. Destek oluyor bize haydi savaşın yığın yığın gemilerin çevresinde. Yağlanan, ölüme giden varsa içinizde yurdumuz için yaralansın, ölsün varsın. Ölenin karısı çocukları sağ kalacak arkasında. Akalar dönerlerse gemileriyle baba toprağına. Kimse dokunmayacak ölenin evine, malına, mülküne. Böyle dedi, kışkırttı herkesin gücünü yüreğini. Öte yandan da Ayas. Ve seslendi arkadaşlarına Ayıp argoslular ayıp size Başka yol yok ya öleceksiniz Ya da kovacaksınız düşmanı gemilerden Tolga sıkışılgayan hektor alınca gemilerimizi Umar mısınız yaya döneceğimizi Baba toprağına Nasıl kışkırtıyor tekmil ordusunu Baksanıza o hektor olacak adam Nasıl yanıp tutuşuyor gemileri vermek için ateşe adamları oyuna çağırmıyor Çağırıyor savaşa Bizim için en iyi karar şu, bir anda kestirelim ölecek miyiz kalacak mıyız? Korkunç kardeşalıkta sürünmektense boyuna, gemiler yanında savaşmaktansa bizden aşağı erlere karşı katalım savaşa kollarımızın bütün gücünü. Böyle dedi. Kışkırttı herkesin gücün yüreğini. Hector, Skeidos'u öldürdü. Pre, Premedos'un oğlunu. Fokislilerin e, önderiydi. Skehidios. Ayas öldürdü Antenor'un oğlu Leomedo'nun. Alındığı Laimedon yayaların kılavuzuydu. Fulidamas klinelli ortosu tebeledi. Bülayus oğlunun arkadaşı Ulucanlı Epeyo'ların önderini, Meges görünce bunu saldırdı öne. Pridamas yana çekildi, Meges vuramadı onu. Apollon bırakmadı ön sıralarda yok olsun, pant olsun oğlu. Meges vurdu kargısıyla, Kromios'u göğsünün ortasından. Adam yürütsüyle yıkıldı yere, Meges silahlarını soydu omuzlarından. Dorops saldırdı üstüne tam o ara. Lampos'un iyi kargı kullanan oğlu. Leomedo'nun dölü Lampos oğlunu yiğit yetiştirmişti. Çok iyi bilirdi saldırmayı savaşmayı. Bu Dolops attı kargısını Peleos oğlunun kalkanına. Yakına gelip saldırmıştı üstüne ama sağlam zırhı korudu megesi Bu zırh birbirine ekli iki parçadandı. Peleos getirmişti onu bir zamanlar Epire'den. Sey Seleis ırmağı kıyılarından getirmişti. Erlerin başbuğu öpüye ve ses vermişti onu konuğuna. Savaşta taşısın, kendini düşmandan korusun diye, şimdi de oğlunun etinden püskürtüyordu zırh bölümü Negez sivri kargısıyla vurdu Tunç Tolga'nın tepesine, uçurdu at yeleli sorgucunu. Sorguç o saat yere düştü. Kırmızı rengi bulandı toza toprağa. Negez zafer umuduyla savaşırken yerinde Yiğit Venelaos yanına yardıma geldi. Elinde kargısıyla şöyle beride durdu, arkadan vurdu Dolops'un omuzuna. Kargı istekle öne atıldı deldi göğsü. Adam yere yıkıldı Baş aşağı silahlarını soymak için fırladı iki düşmanı ama Hektor tekni kardeşlerini çağırdı yardıma. İlk Halkiteon'un oğlu soyduğu Melanipos'a çıkıştı. Melanipos düşman uzaklardayken kaypak yürüyen sığırlarını otlatırdı partöze Ama iki ucu kıvrık gemileri gelince Dana'ların o da geldi İlyon'a yararlılık gösterdi. Melanipos otururdu Priamos'un evinde. Priamos oğulları gibi sayardı onu. Pektor ona çıkıştığı konuştuğu diller döktü. Mel Melanipos gevşeyecek miyiz böyle? Kardeş oğlunu öldürdüler kaynamadı mı yüreği? Nasıl uğraşıyorlar Dolors'un silahları için görüşte. Haydi durma gel benimle. Doğru değil Argoslularla savaşmak uzaktan. Ya tepeleyeceğiz onları burada ya da göreceğiz Sarp İlion'un yıkıldığını baştan aşağı. Göreceğiz yurttaşlarının yok edildiğini. Hector böyle dedi başa geçti. Tanrı'ya denk adam yürüdü ardından. Telamon oğlu büyük Ayas'la kışkırtıyordu Argosluları. Erkek olun dostlar utanç girsin yüreğinize. Zorlu savaşlarda ayıplayın birbirinizi. Utanan erlerin çoğusa kalır azı ölür. Kaçanlar için ne ün vardır ne bir şey. Böyle dedi. Hepsinin yüreğine girdi hayatım bu sözü. Aslında yanıyordu yürekleri salınma ateşiyle. Gemilerin çevresinde tunçtan bir siper oldular. Zeus da uyardı troyalıları. Gür naralı Menelaos kışkırttı Antilokos'u. Antilokos senden daha genç akalı yok. Yok senden daha tez ayaklı daha saldırgan atıl öne bir troyalı eri vur. Menelaos böyle dedi uzaklaştı. Antilokos da fırladı ön sıralardan. Menelaos kışkırtmıştı onun yüreğini. Bakın sağına soluna attı parlak kargısını. Çekildi Troyalılar. Kargı atan giyinin önünde. Boşa gitmedi Antilokos'un attığı kargı. Savaşa atılırken vurdu memesi'nin altından hikyata onun oğlunu ulucanlı Melanippos'u. Yiğit gürültüyle yıkıldı yere, karanlık kapladı gözlerini. Bir köpek nasıl saldırırsa yaralı bir giyeyi, yeye, antilokosta tıpkı öyle saldırdı. Amcı vurmuştur hayvanı iğninden çıkarken tam. Çözmüştür elini ayağını. Dayanıklı antilokosta da üstüne öyle saldırdı. Silahlarını soymak için senin Mel Melanippos... Ama Hector'un gözünden kaçmadı bu. Savaşta bir koşu gelip dikildi önüne. Antilokos yiğit savaşçıydı ama kalamadı yerinde. Ürktü, kötülük etmiş bir hayvan gibi. Sığırların yanındaki köpeği ya da çobanı öldüren hayvan nasıl kaçarsa bir sürü adam üşüşmeden başına öyle karşıtı Nestor'u oğlu. Turalılarla Hector göklere yükselen çığlıklarla dökülen, üstüne acı veren oklar. Dostlar arasında girince durdu, döndü yüzünü. Turalılar çiğ et yiyen aslanlar gibi atılıyorlardı gemilere, yerine getiriyor. Zeus'un buyruğunu Zeus güç katıyordu Troyalıların gücüne Nurkuyordu Argosluların yüreğini Ünü esirgiyordu Argoslulardan Priyamasolu Hektor'a ün vermek istiyordu gönlü Salacaklardı ateşi kıvrık gemilere Çatır çatır yakan Sönmez yandığını Tehethis'in ölçüsüz dileği gelmeliydi yerine Akıllı Zeus alevleri görmeliydi yanan bir gemiden Sonra Argoslular saldırma, saldırmalı, saldırmalılardı gemilerden Troyalılara işte o zaman ün dana olarındı. Priyamosoğlu Hector'u bunları düşüne düşüne kışkırttı durdu koca karınlı gemilere doğru. Kasırgasın kargısını sallayan Ares gibi kuduruyordu Hector. Dağlarda ormanları saran yangın gibi kuduruyordu. Köpükler akıyordu savaşan Hector'un ağzından. Korkunç kaşları altında ateş gibi yanıyordu gözleri. Tolgası alevli alevli sallanıyordu şakaklarında. Zeus da gökten yardımcı oluyordu ona. Bunca adam arasında bir ona veriyordu saygıyı ünü. Neden mi? Hektor'un ömrü kısaydı da ondan. Pelosoğlu'nun elinden getiriyordu parlans, atene önüm gününü. Nerede en büyük kalabalığı, en iyi silahları görürse o, düşman sıralarını deşmek için saldırmayı deniyordu. Ama gene de delemiyordu sıraları bir türlü. Karşı duruyordu akalar dayanıp omuz omuza bir duvar gibi ya da bir kaya gibi sark kocaman. Köpükü denizin kıyısındaki kaya nasıl karşı korsa sert yerlerin hızlı esişine, şiştikçe şişen dalgaların saldırışına karşı korsa danalarda öyle direnip dayanıyorlardı işte. Ama alev saçıyordu Hector'un gövdesi saldırıyordu her yandan kalabalığa. Bulutların altında yerlerin beslediği bir dalga nasıl saldırıp çullanırsa tez giden gemiye köpük kaplamıştır tekneyi baştan başa. Korkunç yel yelkenlerde oldar durur tayfayı bir korku sarar tepeden tırnağa. Ha şimdi öldüler, ha şimdi ölecekler. Yürekler tıpkı öyle paralanıyordu akaların göğsünde. Bir batağın ıslak çayırında otlarken inekler, kötü niyetli bir arslan Nasıl atılırsa ineklerin üstüne, çoban bileme hayvanlar nasıl savaşacak? İneklerden ölümü nasıl atacağım der. Bir arkasına koşar sürünün, bir önüne açsan da saldırır oraya ortaya bir yer bir ineği, övür inekler de kaçışır dağılır. Akalarda böyle olmuşlardı işte darmadan. Hektorla Zeus baba önünde dağılmışlardı da yavrusu gibi. Ama Hektor birini Mikeneli Peripetes'i öldürebilirdi. Peripetes, Kopeus'un sevgili oğluydu. Kopeus bir sürü işin haberini götürürdü güçlü Herakles'e, Pöresel Toos'un yüklediği. İyi bir oğul doğmuştu bu kötü babadan. Çok iyi bilirdi koşmayı, savaşmayı. Aklıyla Mikenelilerin en başta gelenlerindendi. Bu Peripetes o saat üstün bir ün sağladı Hector'a, arkasına dönerken çarptı kalkanının çemberine, Kargılardan korunmak için taşırdı bu kalkanı o. Kalkan ayaklarına dek inerdi, uzundu. İşte bu kalkana çarptı, düştü başaşa, tolgası cangırda da şakaklarında düşenin. Hektor görüp koştu, öldürdü onu. Dostları yanında sapladı kargısını göğsüne. Dostları baktılar, kederli kederli koşamadılar yardımına. Ötpler kopuyordu tanrısal Hektor'dan. Karşısına gelmişlerdi şimdi gemilerin, karaya çekilen ilk gemiler duruyordu en başta siper gibi. Turyalılar yayılıverdi verdi onların da aralarına. Argoscular sıkışık baktı ola o gemileri ama saçılmadılar gemileri boyunca gelip toplandılar çadırların çevresinde tutuyordu onları utançla korku durmadan bağırıyorlardı birbirlerine en başta İhtiyarnestor akaların bekçisi yalvarıyordu babaları ardına erlere birer birer erkek olun dostlar utanç girsin yüreğinize Birbirinizin önünde ocaklarınızı düşünün, düşünün çocuklarınızı, karılarınızı, ana babalarınızı, düşünün sağ kalanları, ölmüş olanları. Onların yerine ben sarılıyorum dizlerinize, yakarıyorum dayanmanızı, korkup kaçmamanızı, böyle dedi, kışkırttı herkesin gücünü, yüreğini. Atene'de dağıttı gözleri örten karanlık bulutu, her iki yanda da aydınlık oldu, hem gemilerden yana, hem yırtıcı savaştan yana. Arkada duranlar savaşmayanlar tez giden gemiler boyunca savaşıp dövüşenler gür naralı hektorla arkadaşlarını gördüler. Ama ulu yürekli Ayas'ın gitmiyordu hoşuna. Öbür oğullarının çekildiği yerde durmak. Gemi köprüleri üstünde dolaşıyordu büyük adımlarla. Elinde kocaman bir bordalama sırığı sallıyordu. Yirmi iki arşın boyunda bir sırıktı bu. Parçalar çemberlerle eklenmişti birbirine. Atabilmesini iyi bilen bir adam bir sürü at arasında dört tane seçerdi hani... Bu onları sürer şehre doğru, erkekler, kadınlar ana yoldan, Ağızları açık bakak kalırlar ona. Adam da sıkı tutunup uçar gider. Bir o atın, bir bu üstüne sıçraya sıçraya. Ayakta bunun gibi tez giden gemilerin üstünde köprüden köprüye sıçrıyordu büyük adımlarla. Göklere çıkıyordu attığı aralar Yürek titreten bağırışlarla buyuruyordu Dana'lara. Diyordu gemileri çadırları koruyun. Ama Hector durmadı zırhlı Krayalılar arasında. Kızıl bir kartal nasıl saldırırsa kanatlı bir kuş sürüsüne ırmak kıyısında yem toplayan bir kas sürüsüne, bir turna ya da uzun boyunlu bir kuğu sürüsüne hektorda bir kartal gibi atırdı öne. Koyu mavi burunlu bir geminin üzerine saldırdı. Yavuz hız veriyordu ona kocaman eliyle. Arkasından da ordusunu kışkırtıyordu. Gemiler önünde çeteğin savaş hızlandı yeni baştan. Öyle bir ateşle boğuşuyorlardı öyle kıyasiyer ki yorgunluk bezginlik bilmez derdim bu adamları. Şöyle düşünüyorlardı savaşırken akalar öleceğiz diyorlardı savaşamayacağız. Savamayacağız belayı. Troyalılar ise umut besliyorlardı yüreklerinde. Yakacağız diyorlardı gemileri. Yok edeceğiz aka Böyle düşüne düşüne karşı koyuyorlardı birbirlerine. Derken Hector denizi aşan bir geminin yakaladı burnunu. Dalgaların üstünde tez uçan güzel bir gemiydi bu. Proteisi Laos'u Troya'ya taşımıştı. Ama götürmeyecekti onu geriye baba toprağına. Şimdi bu gemi için boşuyorlardı göğüs göğüse. Artık uzaktan oklar kargılar atılmıyordu. Çok yakın gelmişlerdi birbirlerine. Gözlerde bir tek yürek çarpıyordu. Savaşıyorlardı keskin baltalarla, çifte keserlerle, koca kılıçlarla, iki temrenli kargılarla. Sapı kara çizgili palalar yere düştü. Savaşan yiğitlerin ellerinden, omuzlarından kara toprak oldu kan ırmağı. Hektor geminin burnunu tutmuş bırakmıyordu. Kavramış gagasını buyuruyordu Troyalulara, getirin ateşi, hep birden kargaşalığa atılın. Zeus bunca çabanın karşılığını veriyor bize. Tanrılara inat buraya gelen şu gemileri geçirin ele. Bu gemiler başımıza nice belalar getirdiler. Kaşlıların korkaklığı yüzünden oldu bu. Gemilerin yanında savaşmamızı onlar istemiyordu. Gür sesli Zeus o zaman aklımızı büyülediydi ama şimdi kışkırtıyor öne salıyor bizi. Böyle dedi Onlar da daha çetin saldırdı Argoslulara Ayaz okların altında bunalmıştı dayanamadı Öleceğini sandı geriledi bir parça Uzaklaştı sağlam geminin köprüsünden Yedi ayak boyunda bir sıraya çekildi Pusu kurmuş duruyordu orada, kargısıyla koruyordu Torayalılardan gemileri. Yakıcı ateşle kim gelirse püskürtüyordu, durmadan korkunç çığlıklarla buyuruyordu Danao'lara. Dostlar, Ares'in buyruğunda dövüşen Argos yiğitleri, erkek olun be dostlar, hatırlayın saldırma gücünüzü. Arkanızda yedek ordular mı var sanki? Sağlam bir duvar mı var belayı savacak Duvarlarla çevrili bir şehir yok yakınımızda Öcümüzü alacak bir ordu yok ki güvenelim Sağlam zırhlı Troyaluların ovasındayız işte Denize dayanmışız çok uzağız baba toprağından Kurtuluş gevşemekte de değil ellerimizde Böyle dedi sivri kargısıyla saldırdı kudurmuş gibi Troyalılardan biri Hector'un buyruğuyla Elinde yakıcı ateş yaklaştı mı o yük gemilere Ayas koca kargısıyla yaralıyordu onu On iki eri böylece vurdu gemilerin dibinde 16. bölüm sağlam yapılı gemilerin çevresinde işte böyle kıyasiye çarpışıyorlardı. Patroklos erlerin güdücüsü Akileus'un yanına vardı. Sıcak gözyaşları döküyordu Patroklos. Sert bir kayadan kaya, kara suyunu nasıl akıtırsa bir kaynak. Ayağı tez Akileus onu görünce acıdı. Seslendi ona kanaklı sözlerle dedi ki ne diye ağlıyorsun Patroklos? Küçücük bir kız gibi. Anasının yanında yürür eteklerine sarılır hani yalvarır durur. Beni kucağına al der. Engel olur anasının yürümesine. Bakar anasına boyuna durur. Böyle bir kızcağıza benziyorsun Patroklos sen de. Gözlerin ben taze yaşlar dökerken bir diyeceğin mi var Mylimid onlara bana yoksa pitiye'den bir haber mi geldi bir sen misin bu haberi duyan daha yaşıyormuş menoitos aktorun oğlu olduğu Peleus'ta yaşıyormuş. Mayemid onlar arasında çok üzüldük o ikisi ölseydi ölüyorlar diye Argoslulara mı yanıyorsun yoksa? Koca karındı gemileri yanında kendi suçları yüzünden ikimiz de bilelim düşünceni söyle Saklama. At sürücüsü Patroklos derin derin inledi dedi ki ey Akileus akaların en yararlısı Peleus'un oğlu kızma bana akalara bu kadar acıyorum diye. Eskiden en yiğit olanlar bile yatıyor şimdi. yeminlerin arasında ya ölmüş ya da yaralı. Teydeus oğlu güçlü Diomedes yaralı. kargasıyla ün salmış Odiseus yaralı. Agamemnon yaralı. Örpilos da kalçasından vurulmuş bir okla hekimler ellerinde ilaçlar, çevrelerinde dört döner. çabalarlar yaralarını iyi etmeye. Korkunç Akileus ne sarsılmaz yüreğin varmış senin. İstemem hiçbir zaman girmesin yüreğime öfkenin böylesi. Salmazsan Argosluların başından bu kara kim fayda görecek senden? Söyle küçüklerimiz mi? Ey yüreğini acı girmeyen adam, atçı Pelavus değil senin baban, senin anam, tehefis değil. Seni çakır dalgalı denize, deniz doğurdu, yalçın kayalar doğurdu seni, bu yüzden yüreğin böyle katı. Yok bir tanrı sözünden kaçınıyorsan yüreğinde, Devus'tan bir haber getirdi ise sana ulu anan çabuk sal beni, Mayramidonların ordusunu kuarkamam. ''Ranovalara bir ışık olurum belki. Ver silahlarımı geçireyim omuzlarıma. Beni sen sanır geriler versin Bitkin aka oğulları da bir soluk alır. Küçük bir ara verilmiş olur savaşa. Biz yorgun olmayan erler tüskü püsk kolayca. Kavga dövüşten yorgun erleri gemilerden barakalardan şehre doğru. Koca deli yakarım işte öyle diyordu. Diliyordu kendisine belayı, kara günü ölümü. Ayağı tez Akileus çok içerledi. Dedi ki ''Hey Patraklos, Zeus'tan doğma ne diyorsun sen be? Duymuş da olsam umurumda değil.'' Ulu anam da Zeus'tan bir haber getirmedi bana. Ama korkunç bir acı girdi gönlüme yüreğime. O herif kendi dengini yoksun bıraktı. Yürüdü üstüme onur payımı aldı zorla. Yüreğimdeki korkunç acı bu yüzden işte. Aka oğulları onur payı diye seçmişlerdi bana o kızı. Güzel surlu şehrini yıkmış, kargımla kazanmıştım kendime. Kral Agamemnon Atreus oğlu elimden geri aldı onu. Onursuz bir sığıntı yerine kodu beni. Neyse bırakalım bunları şimdi, olan oldu. Niye yarar öfkelenip durmak boyuna? Kavga Dövüş gelinceye dek bizim gemilerimize öfkeme son vermem demiştim ama... Al sen ünlü silahlarımı geçir omuzlarına. Kavgayı seven Malimid onları savaşa götür. Troyalılar çullanmış gemilere kapkara bir bulut gibi argoslular da çekilmişler denizin kıyısına. Karacık bir toprak parçası kalmış onlara kala kala. Yiğitçe ayaklandı Troyalıların bütün ili. Artık Tolgamın alınlığı parlamıyor gözlerinde. Kral Agamemnon konuşsaydı benimle şöyle tatlı tatlı görürdün tabanları kaldırıp nasıl kaçarlardı. Nasıl doldururlardı dere yatakların ölüleriyle. Şimdi ne oldu? Savaşla saldılar bütün gemileri. Belayı salmak için danaoların başında. Diomedes'in elindeki kargıda güç yok. Bir ses çıkmıyor Atreus oğlunun yorumsuz kafasından. Yankılanan bir tek ses var ortada. İnsan öldüren Hector'un Troyalılara buyuran sesi. Akaları yendiler savaşta ettiler darmadağın. Naralarla sardılar havayı baştan başa. Dön olsun, Patraklos olsun dediğin gibi. Gemilerden sal belayı yüklen olanca gücünle, ışıl ışıl ateşle tutuşturmasınlar gemileri. Yoksun bırakmasınlar bizi tatlı dönüşümüzden. Dur sonuna dek dinle sözümü, koy aklına iyicene. Tekmil danalar arasında, sen bana kazandırmalısın en büyük ünü. O zaman geri getirirler o güzel kızı parlak armağanlarla, ama Troyoluları gemilerden kovdun mu dön geri. Sana bir gün daha bağışlasa bile Heren'in uzaklardan gürleyen kocası savaşı seven Troyolularla densiz dövüşme sakın. Yoksa şandan şereften edersin beni. Savaşta Troyoluları tepeledin diye dönmesin başın. ...şehre kadar önderlik edeyim deme... ...hep var olan tanrılardan biri iner o İşte ...işte bundan kork, gelir girer araya... ...okçu Apollon yolları çok sever... ...kurtuluş ateşi parlar parlamaz gemilerin üstünde... ...hiç durma bak geri dönmeye... ...bırak onları kozlarını paylaşsınlar ovada... ...hey Atene, Apollon, hey Zeus baba... ...kaç Troyalı varsa kaçamasın ölümden hiçbiri... ...Argoslulardan da kurtulmasın bir tek kişi... ...bir biz doğuralım, doğrulalım... İkimiz bu, yık, yık, bu yıkıntıdan tek başımıza çözelim Troya'nın kutsal duvarını. İşte onlar böyle dediler birbirlerine ama Ayas dayanamadı. Bunaldı kargılar altında ağır basıyordu Zeus'un isteği. Şanlı Troyalılar karga atıyordu durmadan. Şakaplarında parlak dolgası korkunç seslerle çınlıyordu. Kargılar değiyordu güzel yapılmış siperlerine. Başladı yorulmaya sol omuzu. Işıldayan kalkanı aralıksız taşımaktan düşman bunaltıyordu onu karga yağmuru altında. Ama ezemiyordu onu bir türlü Tutulmuştu amansız bir nefes darlığına Terler akıyordu bedeninden sel gibi Dert üstüne dert binmiş Soluğu kesilmişti Olimposta oturan Musalar söyleyin şimdi bana İkin ateş nasıl yağdı akaların gemileri üstüne Hektor Ayas'ın yanına vardı Koca kılıcıyla vurdu dişbudak ağacından yapılmış kargısına Vurdu ucundan Temren'in bileziğinden Kargının tepesini dümdüz uçurdu Ucu kopmuş bir kargı kaldı Ayas'ın elinde Tunç Temren çınlaya çınlaya fırladı uzağa Ayas kusursuz yüreğinde sezdi tanrıların işini Yüksekten gürleyen Zeus çıkarıyordu çabaları boşa Troyolulara vermek istiyordu Zafer'i Ayas gerilediği atışlardan sakındı. Ötekiler de attılar ateşi tez geminin üzerine. Sönmez Alev o saat sardı, sardı gemiyi. Yangın yayılırken geminin gerisine doğru Akilaus seslendi Patraklos'a. Kalçalarını döve döve. Kalk Patraklos. İyi at süren arkadaşım, yakıcı ateş kıvılcım saçıyor gemilerde. Yoksun etmesinler bizi kurtuluş yolundan. Bunu önle, çabuk kuşan silahlarını, ben de uyarayım orduyu. Böyle dedi kuşan bir göz kamaştıran Tuncu. Önce güzel bildikler geçirdi bacaklarına. Gümüşten topukluklar vardı uçlarında. Sonra göğsüne alacalı zırh giydi. Ayağı tez Aykosoğlu'nun gök gibi yıldızı, silahı zırhıydı bu gümüş kapmalı tunç kılıcı attı omuzlarına sonra kocaman ağır kalkanını geçirdi şanlı başına at yeleli sağlam bir tolga koydu sorgucu sallandıkça korku salıyordu saldırgan kargılarını aldı avuçlarına tıp atıp uyan kusursuz Aykosoğlu'nun bir kargısı vardı ki onu almadı ağır kocaman zorlu bir kaygıydı bu Kargıydı. Sallayamazdı bu kargıyı akaların hiçbiri. Kullanmasını bir tek kişi bir Akileus bilirdi. Pelion dağının odunundan yapılmıştı bu kargı. Kehiron getirmişti onu Pelion'dan bir dorundan. Getirmiş vermişti sevgili babasına. de yiğitlere ölüm saçsın diye. Patraklos atları koşmasını buyurdu. Altomedon'a. Sıraları bozan Akileus'tan sonra en çok saydığı adamdı. Altomedon. Savaşta çağrısını o saat duyan tek adamıydı o. Ota Maydon koştu tezgiden atları boyundura, yer gibi uçan atları, kısantosla balyosu onları, Refiros yerine kasırga Poderv Podervi doğmuştu. Otlarken bir çayırda, okyanos hurmağı kıyısında, kusursuz pedasosu sürdü koşuma. E, Tio'nun elini ilini alırken Akileus getirmişti onu. Ölümlü ama baş ederdi ölümsüz atlarla. Akileus barakalarına gide gele giydirdi. Mayrimid onlara silahlarını. Ki et yiyen kurtlar gibiydi hepsi. Yürekler ağzına dek doluydu saldırma gücüyle. Dağlarda yaşayan azgın kurtlara benziyordular. Boynuzlu koca bir geyiği parçalayıp yiyen kurtlara. Hepsinin çeneleri kandan kıpkırmızı kesilirdi hani kara sularla çağlayan bir pınara giderler sürüyle. Yalarlar dillerinin ucuyla kara suyun yüzünü. Tükürürler oraya yuttukları ölüm kanını. Karınları tıka basa dolu. Yürekleri korkusuzdur göğüslerinde. Mayrumid onların önderleri başbuğları da tıpkı öyle. Aikosolunun yiğit se seyisi yanında koşuyorlardı. Savaşçı Akileus durmuş ortalarında kışkırtıyordu ve erleri, atları. Zeus'un sevdiği Akileus Troya'ya 50 gemi getirmişti. Her gemide 50 kürekçi oturmuştu ıskarmozların başına. Güvendiği beş kişiyi onlara komutan seçmişti. Kendisi de tutardı elinde en büyük gücü buyururdu hepsine. Birinci sıranın başında zırhlı ışıldayan Menestistos vardı. Sperekyus'un Zeus'tan gelme Irmağ'ın oğlu. Peleus'un güzel kızı Polidore bir tanrıyla birleşmişti. Yorulmaz Sperkios'a doğmuştu onu ama Boros'un oğlu derlerdi Menest Menestius'a. Boros da Periores'in oğluydu çünkü Boros almıştı Polidore'yi. Sayısız armağanlar vermiş, evlenmişti düğün dernekle. İkinci sıranın başında Cenk'ci Öreos vardı. Evlenmemiş bir kızdan doğmuştu o. anası, güzel oynayan Polimele'ydi. Pilias'ın kızı, Argos'u öldüren güçlü tanrı sevmişti onu. Gözleriyle görmüştü Türk'ü söylerken, altın yaylı Artemis'in gürültülü karolarında. Pilias'ın iyi edeceği tanrı, o saat üst kata çıkıp onunla yatmıştı. Polimele de doğmuştu ona parlak bir oğlan. ...ve doğrusu koşmada savaşmada üstün gücü olan... ...doğum sancılarını getiren Deliettio... ...gün ışığına çıkartıp çocuğu... ...güneşin ışınlarını gösterince ona... ...Akdor'un üstün güçlü oğlu... ...Polimele'yi götürdü evine... ...bir sürü armağan verip onunla evlendi... ...çocuğu da ihtiyar Plias iyicene besledi yetiştirdi... ...kendi oğluymuş gibi sevgiyle bastı bağrına. ...üçüncü sıranın başında cenkçi... ...Veysandros vardı... ...Maymaros'un oğlu... ...tekmil Mayramid onları savaşta geçen... ...ikinci gelirdi Akileos'un arkadaşından sonra... Dördüncü sıranın başında Poinix vardı, ihtiyar at sürücüsü. Beşincinin başında Akimedon, Learkes'in huzursuz oğlu. Akileus komutanlarıyla iyice dizip yerleştirdi hepsini. Sonra sert bir dille buyurdu onlara, ''Malimidonlar unutmayın Troyalılara nasıl meydan okuduğunuzu.'' Hızlı gemilerin yanında öfkem sürüp giderken. ''O zaman nasıl suçlu çıkarıyordunuz beni?'' ''Katı yürekli Pelavus oldu diyordunuz bana. ''Diyordunuz, anan seni safrayla mı besledi?'' ''Aman bilmez adam'' diyordunuz şu gemilerin yanında tutuyorsan yoldaşlarını zorla böyle kötü bir öfke sürüp gidecekse yüreğinde denizler aşan gemilerimizle dönelim evimize daha iyi toplanıp toplanıp bunları gerelerdeniz bana özlediğiniz o gün geldi işte geldi kavga dövüşte çabalama günü şimdi Troyalılara karşı savaşın saldırgan yürekte böyle dedi uyardı her yiğidin yüreğini gücünü krallarının sesini duyunca sıralar pekleşti bir adam azgın yerlerden korumak için yüksek evini taş taş üstüne koyup nasıl sık bir duvar örerse öyle dayanmıştı birbirine tolgalar göbekli kalkanlar. Kalkan kalkana dayanıyor. Tolga tolgaya er, er Tolgalar sallandıkça parlak sorguşlar çarpıyordu birbirine. Hepsinin önünde iki kişi Patrakloslu, Otomedon Malumiz onların başında bir tek yürek gibi silahlıydılar tepeden tırda. Akileus çadırına gitti açtı güzel bir sandığın kapağını yumuşayaklı teypiz alıp götürsün diye koymuştu bir sandığı gemiye. Onu rubalar yerden koruyan kaftanlar yün halılarla doldurmuştu. Çok güzel bir sarak vardı işlerinde. O sarakla kızıl şarabı bir Akileus içer başkası içemez. Onunla bir kişiye sunu yapar o da Sandıktan çıkardı onu kükürtle bir güzel oldu. Sonra güzelce yıkadı akarsuyla. Ellerini yudu kızıl şarapla doldurdu Sara. Sonra da avlunun ortasında durup yakardı. Gözlerini göğe kaldırıp döktü şarabı. Şimşek vuran Zeus aldırmazlık etmedi ona. Dodonalı Zeus. Peylaks soyundan, ''Soyunun Tanrısı, uzaklarda, soğuk kışlı, Dodona'da hüküm süren, çevresinde ayaklarını yıkamaz, yerde yatar sözcükleri oturan, bir gün yakarırken nasıl duydunsa sözümü, nasıl saygı gösterdiysen bana, nasıl yere vurdunsa akaların koca ordusunu, şimdi de gene öyle yerine getir dileğimi, kalacağım ben gemilerimin yanında, ama birçok malimi de onunla gönderiyorum arkadaşımı, savaştın diye, iri gözsüzde ol, şan ver ona.'' Pekleştir yüreğini göğsünde, görsün Ektor, tek başına savaşmayı bilir mi benim adamım, yoksa ben kızgın savaşa atıldığımda mı azar dokunulmaz elleri. Ama küs savaş naralarını gemilerden uzağa, sağ salim dönsün arkadaşım, tez giden gemilere, dönsün tekmil silahlarıyla, dövüşte usta yoldaşlarıyla, yakarıp böyle dedi Zeus, akıllı Zeus onu duydu. ''Ama Tanrılar babası bir dileğine olur dedi, olmaz dedi bir dileğine. Yemilerden savaşı uzaklaştırmaya olur. Patroklos'un sağ salim dönmesine olmaz.'' Akileus şarap döküp yallardıktan sonra Zeus babaya gitti çadırına sarığa sandığa koydu. Geldi durdu çadırın önünde Troyalılarla akaların boğuşmasını görmek istiyordu. Ulu yürekli da silah kuşananlar ilerledi. Güçlerine güvenip saldırdılar Troyalılara. Daldılar yol üstündeki eşek arıları gibi. Yol kıyısında olduğu için... Bu arıların yuvaları çocuklar boyuna sataşır, onları tedirgin eder ama başlarına bela getireceklerini bilmezler. Bir yolcu geçecek olursa o yoldan, ürkütürse arılar istemeden canla başla saldırırlar hepsi üstüne. Yavruları için görmez gözleri bir şeyin. Malimid da tıpkı o arılar gibi işte. Dağıldılar gemilerden canla başla. Sonsuz bir çığlık koptu ortalıkta. Patroklos arkadaşlarına seslendi bağıra bağıra. Malimid onlar Peleus oğlu Akileus'un yoldaşları. Erkek olun dostlar hatırlayın saldırma gücünüzü. Sayalım böylece Peleus oğlunu Argos'ların en yiğidini. Dövüşmekte usta adamlarıyla durur gemilerin yanında. Anlasın deliliğini yüce gücü yaygın Agamemnon. Akileus oğlu görsün akaların en yiğidini. Hiçe saymak ne demek? Böyle dedi, ateşledi herkesin yüreğini. Sürü sürü saldırdılar Troyalılara. Akaların oltusuyla çın çın çınladı gemiler. Görünce Troyalılar Menohitos'un saldırgan olduğunu, adamlarıyla birlikte ışıldayan silahlarıyla hepsinin titredi yüreği sıralar sarsıldı. Sandılar Hayatez Peravuzoğlu vazgeçti öfkesinden, gemilerden saldırıyor saldılar dostu koruna Aradılar ölüm uçurumundan kurtulmanın yolunu. Patraklos ilk kim parlak kavgasını saldı. Dümdüz attı ortaya en kalabalık yere. Ulu canlı Proteusalos'un gemisine, geminin gerisine gitti kaldığı fraikames'e vurdu. Sağlam arabalı hayır onları getirmişti o Amidon'dan. Geniş akan Aksios Irmağı kıyılarından Patraklos sağ omzundan vurdu onu. Pırayı gitmez inmedi, baş aşağı düştü tozun toprağın içine. Payonlu dostları dağılıp kaçıştılar savaşta üstün önderleri ölünce. Korku girdi bütün payonlular arasına. Patrakros onları gemilerden püskürttü, söndürdü ateşi. Yarı yanmış gemiyi bıraktılar olduğu gibi. Kaçıştı Troyalılar göklere yükselen çığlıklarla. Danaolar yayıldı koca karını gemilere. Sonu gelmeyen bir gürültü koktu. Koca bir dağın sivri doruğundan. Koyu bir bulutu, şimşek devşiren Zeus nasıl uzaklaştırırsa, bütün tepeler, sivri kayalar, çayırlar, nasıl serilirse göz önüne, koca gökyüzü yırtılıp da Açılırsa nasıl, danağlarda yakıcı ateş uzaklaşınca gemilerden, soluk aldılar ama ara vermediler savaşa. Savaşçı akaların baskısı altında yolular dönüp kaçmaya koyulmadılar kara gemilerden. İlkin dayanıp sonra gerilediler, ağır ağır, baş eye eye, ezile ezile. Kargaşalık dağılınca her önder bir er yakaladı. En önce sivri kargısıyla Menolitos'un oğlu vurdu kalçasından Areiliokos'u sırtını dönmüşken. Tunç girdi saklandı kalçaya boydan boya. Kargı kırdı kasık kemiğini. Areiliokos düştü yüzük oyun toprağın üstüne. Savaşçı Menelaos vurdu tuhaslı çıplak göğsünden. Kalkanının yanından vurdu, çözdü elini ayağını. Peleus oğlu gözetledi. Ampilokos'u saldıracakken tam önce davranıp bacağının üstünde vurdu onu. Katların en sık olduğu yerden katlar yırtıldığı kargının tendeniyle Ampilokos'un karanlık kapladı gözlerini. Nestor oğullarından Antilokos vurdu kargasıyla Atimlios'u. Tunç kargı böğrünüleşti boydan boya. Atimlios yıkıldığı yerde yere baştan aşağı. derken derken Marius'u. ...yaklaştı öfke içinde... ...geldi kardeşinin ölüsü başında durdu... ...fırlattı kargısını antilokosun üstüne... ...ama tanrıya denk... ...Trasimedes önce davranıp saldırdı... ...kargısı gitmedi boşa... ...o sağ domuzundan vurdu... ...kargının temreni saplandı kumun üstüne... ...kasları yırttı kemikleri tuzla buz etti... ...Maris gürültüyle yıkıldı yere... ...karanlık kapladı iki gözünü... ...iki kardeşin elinden böylece yok olup... ...indiler Sarped onun söylü yoldaşları... ...Amisodaros'un kargıcı oğulları... O Amisodaros kılgın Kimaira'yı e, beslemişti. Birçok insanın başına bela kesilecek Kimaira'yı. O Eleus'un oğlu Ayas önce diri yakaladı. Kelobulos'u yakaladı sendelerken kalabalığın ortasında. Güzel saplı kılıcıyla boynunu yardı çözdü gücünü. Tekmih kılıç sımsıcak. Oldu kanlar Katladı adamın gözlerini. Zorluk, kaderle kızıl ölüm. Penelaos, Likon yürüdüler birbirlerinin üstüne ama ikisi de boşuna attı arkasını. Şimdi de atıldılar elleriyle kılıçlarıyla. Likon at yeleli Tolga'yı sorgucundan vurdu. Ama kırıldı kılıcın sapı ayrıldı ortasından. Penelaos da boynundan kulağından altından vurdu Likon'u. Kılıç girdi sapına kadar içeriye, bir deri kaldı kesilmeyen, kafası sarktı yana, çözüldü eli ayağı, Meriones hızla ayaklarıyla erişti akamasa, sağ vurdu arabasına binecekken ta. Akamas arabadan küt diye yere düştü. Sis döküldü gözlerinin üstüne. İdomeneus amansız tuncuyla ağzından vurdu elması. Kargı dümdüz geçti beyninin altından. Yardı ak kemiklerini döküldü dişleri. İki gözü doldu kanla. Açık ağzından burnundan kan boşandı. Sardı çevresini kapkara ölüm bulutu. İşte Argos'ta önderler bunlardı. Her biri bir adam öldüren önderler. Yırtıcı kutlar nasıl saldırırsa kuzulara keçi yavrularına... Çekip alırlar koyunların altından kuzuları. Nedense kaygısızlık etmiştir çoban. Böylece keçiler de dağılmıştır dağlara. Kurtlar da o saat kapar ürkek yürekli hayvancıkları. İşte danaolarda öyle atıldılar Tureoluların üstüne. Tureolular hiçbir şey düşünmediler kaçmaktan başka. Unutmuşlardı saldırma güçlerini. Büyük Ayas can atıyordu vurmaya. Kargısıyla tunç zırhlı hektoru boğa derisi kalkanıyla ötmüş geniş omuzlarını bakıyordu ıslık çalan oklara kargıların takırtısını anlamıştı ama zaferin başkaya mı döndüğünü gene de dayanıyor bakıyordu dostlarını korumaya. Zeus ortaya salacağı zaman kasırgayı tanrısal gökten gelme bir bulut. Nasıl o impostan çıkar yayılırsa havalara öyle yükseliyordu gemilerden çığlıklar korkular. Kaçışıp duruyordu Troyalılar darmadağın. Tez ayaklı atlar Hector'u silahlarıyla taşıyordu. Hektor bırakıyordu Troy e ordusunu olduğu yerde. Açık hendek geçmelerini engelledi. Tez giden bir sürü at kırıp okucunu bıraktılar efendilerinin arabasını hendekte. Patrakros sert buyruklarla geliyordu Danao'ların arkasından. Kötü niyetler besliyordu Troyolulara. Troyolular sıralarını çözmüştü. Doldurmuştu yolları bağıra bağıra kaçışanlar. Toz toprak katırgası yayılmıştı bulutların altına. Tek tırnaklı atlar koşuşuyordu gerisin geri. Gemilerden çadırlardan uzağa şehre doğru. Patraklos nerede görürse erleri oraya koşup meydan okuyordu onlara. Perler düşüyordu arabalardan baş aşağı karışıyorlardı dingillere devriliyordu arabalar üst üste. Tanrıların Peleus'a parlak armağan diye verdikleri ölümsüz. Tez giden atlar uçtular endeyin üstünden. Öne doğru atılıp uçtular dümdüz. Hektor'a doğru çekiyordu Patrakyos'u gönlü. Ona vurayım diye yanıp tutuşuyordu ama tez giden atları alıp götürmüştü Hektor'u Sonra yaz günlerinde fırtına altında tek mil yeryüzü nasıl yüklü olursa kapkara bulutlarla, ...zevus, sel, sel akıtır suları. İnsanlara kızgındır, yol verir öfkesine. Doğruyu kaldırmıştır aralarında insanlar. Aldırış etmeden tanrıların bakışına eğri yargılar vermişlerdir pazar yerlerinde. Bu insanların tekniyle ırmakları dolup taşar, seller, yarıklar açar yokuşlu topraklarında. Sular iner dağlardan bayır, Akar, gürül gürül alacalı denize doğru. İnsanların alın terini yerle bir eder. İşte tıpkı böyle öyle koşuyordu Troyalıların atları da. Patraklos ilk sıraları yardıktan sonra itmeye başladı Troyalıları gemilere doğru. İstedi şehri bir daha dönemesinler. Sıkıştırıp öldürüyordu onları ortaya yerde. Gemiler ırmak ve yüksek duvar arasında. Alıyordu birçok Argoston'un öcünü. Parlak ilk kim Pronoos'u vurdu. Sıyırdı kalkanını çıplak göğsünden. Çözdü elini ayağını Pronoos bürütüyle yıkıldı yere. Öylece kaldı. Sonra saldırdı Enopsun oğlu Pestor'a. Pestor işlenmiş arabasının içine büzülmüştü. Ödü kopuyordu dizimler Uçup gitmişti elinden Patrakros yanına varıp yapıştırdı kargıyı sağ yanağına Kargı deldi geçti testorun dişlerini Kansırdı kargısıyla onu Patrakros Arabanın üstünden denize uzanmış Bir kayanın üstünde oturan Bir adam altası ışıldayan Kurşunuyla nasıl canlı canlı çekerse balığı Öylece ağzı açık çekti onu attı yere. Ağzının üstüne düşen testorun canı uçtu gitti. Sonra da Erleos'u vurdu bir taşla. Tam saldıracakken kafasının ortasından sağlam tolgar içinde kafa oldu iki parça. Adam yere düştü baş aşağı. Canlara kıyan ölüm yayıldı dört yanına. Sonra da Erimas'ı, Antotero'su, Efate'si, Damastoroğlu, Telopolemosu, Ekiosu, Pairesi, İpeosu, Öypiosu, Argevusoğlu, Polimelosu tepeledi. Birbiri peşe serdi bereketli toprağın üstüne. Görünce Sarkedon yere serediklerini, Patraklos'un elinden karınlıksız yoldaşlarının seslendi çıkıştı tanrısal ayıp sizelik yalılar. Nereye kaçarsınız böyle? Yiğitliği göstermenin işte tam sırası. Ben kendim çıkacağım bu adamın karşısına. Bakalım burada Troyalıları kesip içen kim? Kim bunca kötülük eden adam? Birçok soylu yiğitlerin dizlerini çözdü o. Böyle dedi. Silahlarıyla atladı arabasından yere. Patrakros da görür görmez onu. İndi arabadan. Çengel pençeli, kamburgagalı akbabalar nasıl sivri bir kayanın üstünde dövüşürlerse bağra çığra. Onlar da öyle. Çığlıklarla saldırdılar birbirlerinin üstüne. Sivri akıllı Kronos oğlu gördü onları acıdı. Hem karısı hem kız kardeşi Here'ye dedi ki... ...çok yazık insanlar arasında en sevdiğim Sarpet ona... ...Menoitos oğlu Patrakros'un elinden ölmek onun kaderi. İçimde yüreğin bir oyana gider bir bu yana. Göz yaşı döktüren savaştan geri alıp onu... ...kaçırıp bıraksam mı Likya'nın semiz toprağına... ...yoksa bıraksam ölsün mü... ...Menoitos oğlunun elinden öküz gözle oğlu Here karşılık verdi. Dedi ki korkunç Kronos ...bu ne biçim söz bu... Nasıl kaçırmak istersin kötü ölümden? Kader payını çoktan almış bir ölümlüyü Yap yapacağını şunu da bil ama biz öbür tanrılar tekmil övmeliyiz seni. Sana şunu da diyeyim. ''İyice aklına ko. Biri gönderirsen evine sarfet onu. Bir başka tanrı da kaçırmak istemesin sakın. Zorlu kargaşalıktan sevgili oğlunu. Ramos'un büyük ilinin çevresinde çarpışan birçok tanrı oğulları var. Korkunç bir kin sokarsın onların yüreğine. Sarpet onu seviyorsan, sızlıyorsa için zorlu kargaşalıkta ölsün bırak. Ölsün Meneiton oğlu, ataklıyorsun elinden. Bırak ayrılsın bedeninden canı. Sonra ön, gönder ölümü tatlı uykuyu. Alıp götürsünler onu enginlik geline. Kardeşleri, akrabaları onu orada gömer, bir mezara yazılı taşın altına. Ölümlülere gösterilecek saygı işte bu. Hele böyle dedi, Kronos oğlu dinledi onu. Kan damlaları akıttı yeryüzüne. Bir saygıydı bu ölecek olan oğluna. Sevgili oğlunu Patroklos yok edecekti. Bereketli Troya toprağında uzaktan vatanında. Birbirlerinin üstüne yürüyüp yaklaştıkları zaman Patraklos saldırdı. Çok ünlü Treyfim Medos'a, Kral Sarpedon'un soylu seyisiydi o Patraklos karnının altından vurdu onu O sağ çözdü elini ayağını Sarpedon da saldırdı parlak kargısıyla ama Değdiremedi Patraklos'a kargısını Kargı geldi saplandı Pedasos'un sağ omzuna Pedasos kişnedi bir solukta verdi canını İnmeye inmeye düştü tozun toprağın içine Can bıraktı onu uçtu gitti Öbür iki at ayrıldılar birbirlerinden. Düşünce tozun toprağın içine yanlarında koşan at çatırdadı boyundurup dizginler dolaştı. Kargasıyla ün salmış otomedon bir çare bulduğuna. Kalın baldırı boyunca sarkan keskin kılıcı çekti. sıçrayıp kesti koşun dışı atın dizginlerini. Bir atlar yoluna dizginler gerildi. İki düşman gene atıldı canları kemiren kavgaya. Sarpedon vuramadı parlak kargısıyla Patrakyos'u. Temrem sol omuzu üstünden uçtu gitti. Derken Patrakyos kargısıyla atıldı öne. Boş yere fırlatmadı kargısını. Gar içinde çarpan yüreğini vurdu. Sarpedon o saat derildi yere. sonra oduncuların yeni yapmak için yeni bilenmiş baltalarla kestikleri bir meşe bir kavak ağacı gibi tıpkı ya da ince uzun bir çam ağacı gibi. Sarpedon serili kaldı atlarıyla arabası önünde. inleye inneye avuçladı kanlı toprağı. Bir arslan alda çarpık yürüyen sığırlar arasında kızıl poslu yüreği pek bir boğayı öldürürse nasıl aslan pençesi altında inmeye inmeye can verir boğa. Cenkçilik yalıların başbuğuda öyle öfkeyle aykırdı. Patrakrosun elinde can verirken sevgili yoldaşını çağırdı adıyla. Blakos canım adam erler arasında en üstün er güçlü bir kargıcı atılgan bir savaşçı olman gerek şimdi. Tek amacın kötü savaş olsun erkeksen önce kışkırtlık yalıların önderlerini kışkırt dört bir yana gide gele. Söyle savaşsınlar sarbedon uğruna elinde kargın benim için dövüşsen de gemiler yanında ölürsem akalar soyarsa silahlarımı olurum senin için bilinmez bir ayıp bir kin güçlü tut kendini tekmil ordumuzu kışkır. Böyle dedi ölüm kapladı gözlerini burun deliklerini Atraklos da dayadı ayağını göğsüne kargısını çekti çıkardı etinden yürek zarı da birlikte çıktı. Kardının temreniyle canını da aldı götürdü. donlar, soluyan atlarını tutuyorlardı. Efendileri boş bırakınca arabayı atlar da can kaçmaya. Glaukos duyunca Sarpedon'un sesini korkunç bir acı girdi içine. Destek olamadım diye vurkuldu yüreği. Eline alıp sıktı kolunu yarası onu bitki düşürmüştü. Yıkımı yoldaşlarından uzaklaştırayım demişti. Tırmanmıştı yüksek duvara Teokros da okuyla vurmuştu onu. Seslendi yakardı okçu Apollon'a dinle beni Tanrım. ''Senin dinleme gücün var. Başı dertte bir adamı Troya'da olsun, Likya'nın senin sokaklarında olsun. Şimdi benim de başım derde düştü. Kötü bir yaram var. Ne şurada?'' ''Keskin ağrılarla sızlıyor kolum. Kanım kurumuyor bir türlü. Ağırlaştı omuzum. Kargımı sağlam tutamıyorum. Gelip savaşamıyorum düşmana karşı.'' Önce Sarpeton. O yiğit er öldü. Zeus'un oğluydu. Zeus koruma oğlunu. ''Ne olur Tanrım iyi et şu kötü yaramı. Dindir acılarımı. Yoldaşlarımı çağırayım. Güç ver bana.'' Kışkırtayım ilk savaşmaya. Kendim de çarpışayım can veren ölünün çevresinde. Kulakos böyle dedi yakara yakara. Boybos akormada dinledi onu. O saat bindirdi ağrılarını Kulakos'un. Acı veren yaradan akan karakan. Kurudu. Tat taze bir güç saldı yüreğine. Gülavkos yüreğinde duydu bunu sevindi. Büyük tanrı o saat yakarışını dinlemişti. Likyalıların önderlerini kışkırttı önce. Savaştınlar diye sarf onun uğruna. Kışkırttı dört bir yana gide gele. Sonra büyük adımlarla ulaştı Troyalılara. Pantolsoğlu, Kulidamak'la, Tanrısal Agenor'a. Gitti Aineas'ta, Tunç zırhlı Hector'u buldu. Durdu yanlarında kanaklı sözlerle dedi ki, Hector sen bütün unuttun ortaklarını. Baba toprağından uzakta senin uğruna can veriyorlar bak. Sense destek olmak istemiyorsun onlara. Düştü Sarpedon, savaşçılık yalılarının önderi. O korurdu Likya'yı gücüyle, tüzesiyle, tüze, Tunç tüze, tüze, tüze, tüze, Ares Patraklos'un kargısıyla alt etti onu. Haydi arkadaşlar sarın çevresini, öfke girsin yüreğimize. Malumid onlar kimle silahlarını soyamazsın, kirletemesin ölüsünü. Öldürdün diye bir sürü danaoğlu'yu kargılarımızla tez giden gemiler önünde. böyle dedi, yaz altı Troyalıları tepeden tırnağı. Dayanılmaz, dindirilmez bir yastı bu. Sarpedon yabancıydı ama şehirlerinin koruyucusuydu. Birçok da el er gelmişti onlardan. Kendisi de savaşta yiğit mi yiğit. Ateşle dümdüz yürüdüler danağaların üstüne. Başta hektor vardı, Çok içerlemişti Sarpedon'un ölümüne. O sıra Patraklos akalara seslendi. Patraklos, Menoitos'un göğsü kıllı oldu. Önce seslendi savaş ateşiyle yanan iki ayasa. ''Ayaklar bize destek olmak için girsin yüreğinize, eskisi gibi yiğit olun eskisinden çok.'' Akaların duvarını ilk atlayan adam yere serildi. ''Sahpedon öldü, alalım ölüsünü, saygısızlık edelim ona, soralım silahlarını omuzlarından yardımına gelenleri alt edelim amansız tumşla.'' Böyle dedi öte yandan akalar, yanıt tutuşuyordu Troyalılarla Lityalılar, Malimidonlarla akalar... İki yandan pekleştirdiler sıralarını. Atıldılar korkunç naralarla ölünün çevresine. Zorlu savaşta erlerin silahları gümledi. Oğlu uğruna yapılan savaş daha zorlu olsun diye. Zeus savaşın üstüne yaydı korkulu geceyi. Önce Trollular gözleri dört dönen akaları püskürttü. Bir adam vuruldu Mayrimidonlar arasında. Hiç kimseden aşağı değildi bu adam. Tanrısal Pepeyegeus'udu. Ulu canlı Agatheus'un oğlu. Etkiden güzel Budion şehrinde kal kraldı o. Ama sonra şöyle bir akrabasını öldürmüştü. Sığınmıştı gümüş ayaklı tehezizin yanına. Onlar güzel kıtraklı İlyon'a göndermişlerdi onu. Sıraları dağıtan Akileus'la birlikte savaşsın diye Troyalılara karşı. Tam alacakken Sarpeton'un ölüsünü ünlü hektor bir taşla vurdu onu başından. Sağlam tolga içinde kafa oldu iki parça. Ölünün üstüne düştü adam baş aşağı. Canlara kıyan ölüm yayıldı çevresine. Patakros gördü bunu yüreğine acı girdi. Hızlı bir çaylak gibi saldırdı ön sıralardan. Ala kavgaları, sığırcıkları kaçıran çaylak gibi. Atları iyi süren Patrakros'un arkadaşına canı yanmıştı. İşte öyle bir hızla saldırdı Mikyalılarla, Troyalılara. İkiyan olsun sevgili oğlu, Laos'u bir taşla boynundan vurdu. Kırdı kaslarını. Ünlü Hector'da ortaklarda gerilediler. Yarışta kendini deneyenin savaşta düşmana karşı koyanın savurduğu uzun kargı ne kadar uzağa düşerse akalar, ağır ağır geriledi. İlkin Glaukos savaşçılık yanıların önderi geri dönüp olduktu Ulu Canlı basiyetlesi. Kalponun sevgili oğluydu o Helas'ta otururdu. Üstündü Mayrimiz onlar arasında mutluluktan, varlıktan yana. Gülalkoz kargısıyla göğsünden vurduğunu bir